Şimdi geçen hafta <gülüyor> ee, i̇bn Haldun'un yetiştiği e, ya da yaşadığı coğrafya ve bu coğrafyanın fikirleriyle olan ilişkisine durmuştuk ve kısaca demiştik ki e, i̇bn Haldun aslında kendi yaşadığı coğrafyanın hem fiziki hem beşeri coğrafyanın bir tür e, fotoğrafını e, çekmiştir ve teorisini buradaki verilerden hareket ederek kurmuştur. Bunun üzerine durduk. İkinci olarak e, i̇bn Haldun'un kişiliğiyle fikirler arasındaki muhtemel e, ilişkiler üzerine konuştuk. Ve i̇bn Haldun'un nasıl e, aslında bütün ömrü boyunca atalarının vazgeçtiği ya da dedesinin vazgeçtiği haciplik kavramı, e, babasının ilim ve yine dedesinin derviş olma kavramı arasında gidip geldiğini ve hayatında üçünü yaşadığını e, söyledik. Dolayısıyla e, hedefinin büyük oranda aile davası olduğuna işaret ettik. Ayrıntılı üzerine konuştuk bunların. Bugün e, kronolojik olarak hayat hikayesini vermeye çalışacağım. İbn-i e, ve bu hayat hikayesini önemli gördüğüm yerlere de değineceğim. Çok ayrıntılı bir hayat hikayesi çıkarttım. E, vallahi bunu bitirebilir miyiz bilmiyorum ama yaklaşık 12 sayfa. Evet. Şimdi tam adı Veliyyuddin Abdurrahman bin Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Hasan el Hadremi el Mağribi el Tunusi. Yani Tunuslu, Mağribli, Mağribi diye Fas, Hadramutlu, Hadramut Yemenli demek ki ataları Yemenli. Hasan oğlu, Muhammed oğlu, Muhammed oğlu, Muhammed oğlu Abdurrahman. Lakabı Veliyyuddin. Ee, künyesi Ebuzeyt Bunlar önemli arkadaşlar bak hadrami kelimesinden geçen İsmail hoca ile bir sürü sohbet ettik ve bu hadramilerin e, uzak doğuda da benzer faaliyetlerini yürüttüğünü bunların ailevi olarak e, politik işlerle uğraştığını uzun uzun tartıştık e, atta ailesini örnek vermişti değil missen e, Suriye ya yolcu Suriye hatta, ay, hatta Suriye'den dedi. Hattas ay, nakibe Hattas Suriye'den gitti, bana söylemişti kendisi. Suriye. İşte ama kökenleri Suriye'den, e, Suriye'den o bölgeye gidiyorlar. Hatramalta gidiyorlar. Ha. Bu e, şey Emevi Abbasi e, e, Yok bu daha eski. E, ya bu e, Seyyidler'le alakalı bir rahatsızlık var. Tam politik de, konteksti bilmiyorum ama bu Seyyid aileleri Hatramalta gidiyorlar. Oradan küre doğası yani hmm. attas, olsa, ifade Aa, Olabilir. Tamam. Öyle. 25 Mayıs 1332'de doğmuş. Hicri olarak 732. Tunus'ta doğuyor kendisi. Ailesi seçkin bir aile. Yani herhangi bir aile değil. Yemen'de de seçkin bir aile. Dedesi yani Yemen'deki büyük dedesi Mekke'ye Medine'ye gelip Hazreti Peygamber'i ziyaret ediyor. Dolayısıyla sahabeden sayılır. Daha sonra Yemen'de Endülüs'e geçiyorlar. Endülüs'te tıpkı İbn Haldun'un anlattığımız geçen hafta anlattığımız gibi ailesi iki alanda uğraşıyor. Siyaset ve ilim. Bazı dedeleri siyasetçi, bazı dedeleri ilim erbabı. 912'de yani 913 Selçuklulardan önce neredeyse e, ailesi bir ayaklanmaya karışıyor. Bu önemli çünkü e, bunları çok iyi biliyor şey İbn Haldun ve bu ayaklanmada e, başaramayınca biliyorsunuz ayaklananlar haindir, başarınca kahramandır. Başaramıyorlar ve itibarları azalıyor. Ailenin itibarları e, azalıyor. Daha sonra 1086'da yaklaşık 100 yıldan fazla bir zaman içerisinde ailenin bir itibarı yok. Az değil değil mi 100 yıl? Bayağı fazla bir şey. 1086'da Zallaka Savaşı diye bir savaş var. Bu savaştaki yararlıklarından dolayı itibarları tekrar yükseliyor. Çünkü bunlar aşiret kabile gibi olduğundan dolayı. Fakat 1288'de yaklaşık yine 200 yıl sonra nedeni bilinmeyen bir ya da belki de Franklarla yapılan savaşlar olabilir. Tam kaynaklardan net değil. Endülüs'ü bırakıp Tunus'a yerleşiyor aile, Topyekün. Bütün aile, aşiret Tunus'a geliyor. 1228. O dönemde biliyorsunuz Tunus'ta hafsiler var. Geçen hafta bahsettim. Hafsiler e, Tunus'un en uzun soluklu hanedanıdır. 1228'den 1574'e kadar Osmanlılar orayı geçirinceye kadar Tunus'ta aile e, yönetici bir elittir. Yani entesan bir şey. Hafsiler zaten aile dostları ve anne tarafından da bir akrabalıkları var. Dolayısıyla orada yakın bir ihtimam görüyorlar. Bir büyük dedesi Hafsiler'de defterlerken idam ediliyor. Dedelerinden bir tanesi. Dolayısıyla ailede siyaseten katil meseleleri de söz konusu. Bu da onun tabii hayatında son derece önemli. Evet. Geçen hafta uzun uzun anlattığımız dedesi Muhammed Bicaye, Hacip idi hatırlıyorsunuz. Hacibin ne olduğu üzerine uzun uzun durduk. Sonra bırakıp dervişliği seçiyor. babası da Babasını da yani kendi oğlunu İbn-i babasını da siyasete bulaştırmadan ilim eğitim erbabı olarak yetiştiriyor. Bunlar üzerine durmuştuk zaten. Ve babası ilk hocasıdır. Alim olduğu için. Dini ilimleri, dil ilimlerini ondan alıyor. Özellikle edebi ilimler. i̇bn Haldun çok iyi bir dilcidir, hatiptir. Ee, şiirden çok iyi anlar. Ve fakih, fikih, Dolayısıyla iki alanda aslında uzmandır esas itibariyle. Dini ilimler ve bağusuz fıkı ve edebi ilimler özellikle hitap etti. Bu iki konuda zaten hayatı boyunca bunlardan hep istifade edecektir. İyi hatif olmayan siyasete girmesin arkadaşlar. Hatip değilseniz bürokrat olun. Bu önemlidir yani. Siyasette e, günlük politikada en başarının en önemli sırrı bir iyi hatip olmaktır. Evet. Şimdi geçen hafta yine bahsettik. Yaşadığı coğrafyada Tunus'ta Hafsiler var. Fas'ta Meriniler var. Tilimsan'da Abdülkadiriler var. Endülüs'te Nasriler var. Mısır'da Memlükler var. Bunlardan bahsettim geçen hafta. 16 yaşındayken Tunus Faslılar tarafından yani Meriniler tarafından işgal edildi. Bu işgal i̇bn Haldun için çok iyi. Çünkü Merini Sultan'ı Endülüs'ten gelen, Fas'a yerleşen alimleri de yanına alır ve buraya getirir. i̇bn Haldun bunu fırsat, çünkü ilimle uğraşıyor babası alim. Bu alimlerden ders alır. Özellikle daha sonra üzerine çok uzun duracağım. Muhammed el-Abili. 20 yaşına kadar bunun yanında eğitim görür. 752 Hicri. Bundan okuduğu eserler çok entesan. Mantık, usulü fıkıh, kelam, felsefe, matematik. Özellikle Fahrettin Razi ve Nasreddin Tuğsi'nin eserleri. Bu önemli bak. Tunus da okuyor bunu. Fahrettin Razi Orta Asya'da Nasreddin Tuğsi şeyde. Bağdat, Meraga, Azerbaycan o bölgelerde iki büyük alim. Biri 1210 razin ölümü öbürü 1274 bunların kitaplarını hocası Abilinin yönetiminde okur bunun üzerine uzun uzun duracağız çünkü son derece önemli olan. Fakat bu 16 ile 20 yaş arasındaki tahsili esnağı enteresan bir hadise olur. Veba salgını baş gösterir. 17 yaşındayken Annesini, babasını ve hocalarının büyük bir kısmını kaybeder. 17 yaş etkileyici, yani insanın psikolojik olarak etkileneceği bir yaştır. <gülüyor> 1348-744 Bu ona onda psikolojik bir şey de bırakır. Kaybetme psikolojisi. Ve bunu sık sık hatıratında bahseder. Fas Sultanı e, politik ilişkiler nedeniyle e, Tunus'tan ayrılır. Fas'a geri döner bu tarihte. E, ve giderken bütün hoca getirdiği alimleri de alır yanına. İbni Haldun bunun üzerine Fas'a gitmek ister. ilim tahsili için. Fakat abisi, bu abisi de çok entesan bir adam. E, buna engel olur. E, Tunus'a tekrar Hafsiler hakim olur. Ve İbni Haldun ilk siyasi görevini alır. Vezir yeni hafsilerin, yeni iktidarının veziri İbn-i Haldun'un sultanın alamet katipliği görevine getirir. Ne demek bilmiyorum ama öyle diyorlar. E, Katibül alame. Ne demektir acaba? Alamet katipliği. Herhalde şeydir değil mi? Bu mektup yazarken mühürler. On, falan ya. Herhalde odur yani. yani. Alamet katipliği mi? Hayır, mühür. Mühürdarlık. Vallahi bilmiyorum yani ne desem yalan olur. Mefhumu yok bende. Sözcük Değiliz ya sözcükle mefhum farkı var. Nesnesini görmedim çünkü. Nesnesi olmayan şeyin mefhumuna sahip olamam. E, felsefi bir şey oldu ama olsun. E, ben sadece bunu okudum Arapçasından e, ve öyle tercüme ediliyor baktım. Fakat nedir bilmiyorum. E, özel bir merak da etmedim. Alamet katiplini bilsem ne olur bilmesem ne olur dedim kendi kendime. Çünkü bunun İbn-i psikolojisine ya da ilmine bir etkisi var mı? Emin değilim yani. Evet işin şey. 1353'te bir savaş ortaya çıkıyor. Havsler yenilince kaçıyor. İbn-i hep kaçar. Hiçbir zaman kendini iske atmaz. Tam bir bıraktı. Evet. Kaçtı. Ve Fas'a gitti. 1354'te Fas'ta şey daldı yani devlet daldı hafsiler ne yapacak orada merimlerin yanına gidiyor zaten aklı orada çünkü abisi zamanında bırakmamıştı ve e, başkente Fas'a gidiyor e, sultan özellikle kendisini davet ediyor ve siyaseti bırakıp ilim meclisine dahil oluyor ve sultanın e, işte bildiğiniz o dönemde pek çok İslam dünyasında pek çok uygulaması var haftada bir mecalis dediğimiz sultanın etrafında tartışmalar bunların müdavimi oluyor. Kütüphanelerde çalışıyor. Çünkü çok zengin o dönemde Endülüs'ten gelen e, istiladan kaçıp gelenlerin getirdiği kitaplar, kütüphanelerle fakir hakikaten zengin. i̇bn bunu fırsat bilip hem ilim meclislerinde aktif bulunuyor, hem kütüphanelerde çalışıyor hem de e, Endülüs'ten gelen alimlerden dersler alıyor. Ve bunun üzerine gösterdiği başarı ve e, tutarlıktan dolayı sultanın katibi ve mühürdar oluyor. Bak bu oldu şimdi. Aylin Hocam mühürdar oluyor, katip ve mühürdar. Şimdi muhtemelen o alamet katibi dediğimiz sultanın sultanlık vasıfları neyi gerektiyorsa onu yapan kişi anlamında. Yani mühür basmak sultan adına bastığı için. Olabilir. Fakat ilk defa bu görevi aldığı zaman o psikolojik şehit hepleşiyor. Atalarından gelen o şey var ya gelenek o depreşiyor ve bu görevi aşağılık bir görev olarak kabul ediyor. Kendini e, ailesinin bu göreve daha üst görevlere layık olduğunu bu görevin e, nasıl diyelim ailesi adına <gülüyor> yeterli bir görev olmadığını istiyor. Bunu hatıratında söylüyor ve daha yüksek görevlere talip olma psikolojisi bu şeyde başlıyor. 1353'ten sonra 54'ten sonra başlıyor. Bu çok entesan bir şey. Yani ilimle uğraşıyorsunuz ama birden size bir görev veriliyor. Siz bütün geçmişinizi tekrar canlandırıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu olmaz abi biz daha yüksek iyiliğine layığız. Ve nitekim savaşta hani kalbi ah, gelinmişti ya Hafsi Emiri ve o da kaçmıştı. Hafsi Emiri nerede? Fas'ta esir. Gizlice hapishanede bunlar ilişki kuruyor. Ve onu esaretten kurtarma karşılığında sultan olduğunda haciplik makamına getirilme sözleşmesi yapıyor. Ne dedim? Derdi hacip olmak adına. Tamam mı? Güzdeci hapishanelerde nasıl bir tabi sarayda bir yeri var alim. Bir şekilde ilişki kuruyor. Ve onunla bir görüşme yapıyor. Diyor ki ben seni kurtaracağım. Sen de tabii doğal olarak sultan olacaksın. Ama bunun karşılığında e, haciplik makamını isterim. Söz veriyor. Fakat... Biri bunu ifşa edince 1357'de tutuklanıyor. Zaten hafsi emir hapiste. o da tutuklanıyor ve e, bir süre sonra kral kralı affeder, sultan sultanı affeder, hafsi emir affediliyor fakat İbn Haldun kasideler yazıyor. Çok mitiz ya çeken kasideler. <gülüyor> Hemen döktürüyor ama çok güzel yazıyor Arap. dedim ya adam dilci? Kasideler yazıyor şeye meriini sultanına. İki sene boyunca e, hapiste bekletiliyor. Sultan ölünce Melih'in sultanı 1388'de e, yeni vezir bırakıyor onu. Serbest bırakıyor ve bütün şeylerini, görevlerini iade ediyor. Dedim ya adam vazgeçilmez bir adam. Yani bugün olsa öldürürsün kurtulursun. O dönemde öldürmek çok zor. Efendim hocam. İyi ki ben böyle sırrı sırrını atacağım. Ha internetten mi buldun hocam? Evet. Buyur hocam. Alamet katibinin görevi besmele ile ondan sonra gelen resmin yazı arasına kaligrafi ile Allah'a hamd olsun, Allah'a şükür ifadesini yazmak. Bunu yazar. <gülüyor> ne büyük <gülüyor> görev. <gülüyor> Adamın rahatsız <gülüyor> rahatsız olması kadar varmış. O zaman evet. çok önemli ilk görevi hocam. Yani bunu yani herkese yazdırmazlar herhalde. Bilmiyorum abi. Ben dedim ya hiçbir tasavvur oluşmadı bende. Direkt evet, Hamdene Salveli. Ha, oflu olduğum için bana zaten bu zahittir. <gülüyor> Doğrudan bağlısın. Hamdene Salveli'yi yazıyor Önemli mi? Kaligrafiyle. Bunun için özel bir şey mi var? Ee, makam mı var? Demek ki ne kadar işsiz adamlarmış ya. Evet. <gülüyor> Neyse. Serbest kalıyor. Eski görevlerine iade ediliyor. Fakat Tunus'a dönmesine izin verilmiyor. Çünkü ilk güven bunalımı. Yani bu adam Dönerse ne yapar acaba? E, denip izin verilmiyor. Meri'nin Meri veziri gittikçe güçleniyor. E, fakat bu güç bürokraside rahatsızlığa neden olunca diğer bürokratlar ve ileri gelenler e, bir isyana kalkışıyorlar. i̇bn adun kendisini affedip görevi yerden veziri destekleyeceğine, <gülüyor> şeylere destek veriyor. isyancılara destek veriyor. Ondan sonra ve kazanıyorlar. Kazanınca yeni atanan sultanın 1359'da sır katibi oluyor. Ve itibarı olağanüstü artıyor. Çünkü organizasyonu yönlendiriyor adam. 1361'de vezir, yenilen vezir, devrilen vezir iyi bir organizasyonla tekrar iktidar ele geçiriyor. Eski sultanı görevden alıyor. Yeni bir sultan tayin ediyor. Fakat i̇bn Adun'un ne yaptığını bilmiyoruz. Görevinde kalmayı başarıyor. Halbuki onu deviren bu. Çok enteresan bir şey. E, fakat yine vezirle kavga ediyor. Çünkü vezire ikide bir başka daha yüksek görevler talep ediyor kendisine. Bana şu görevi ver, bana bu görevi ver. Bunun üzerine vezir bunun iştahı doymaz deyip bu gidişle peygamber sonra da tanrı olacak deyip bunu kovuyor. Şimdi böyle bizde de böyle adamlar var tarihte. Hakkında. Adamın önü açık olsa peygamber oradan tanrılığa kadar gider. Diye. Burada ismini almak istemediğim benim tanıdığım birkaç kişi var. Ben tanımıyorum tarihten. Tarih o tarih tarihte galiba. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok çağdaş değil. Yakın tarih diyelim. Evet. 1362'de vezirle arası artık açılınca. Vezir kovunca. Endülüs'e gidiyor. topraklarına Burada... Fas'ta sürgündeyken yardım ettiği meşhur vezir İbnül Hatip. Bu İbnül Hatip çok önemli bir adamdır. Büyük bir Arap edebidir. Önemli dil kitapları vardır İbn-ül Hatip. İbn-ül şeydeyken sürgünde bir süre şeyde kalmış. Fas'ta tam da İbn-i Haldun orada görevdeyken i̇bn Haldun ona yardım etmiş. Oradayken sürgündeyken çeşitli açılarınla. Dolayısıyla İbn Haldun da bir tür gönüllü sürgüne gidince bu sefer İbnü'l-Hatib ona sahip çıkıyor ve Kastilya kralı Pedro ile görüşmeye gönderiyor. Niye gönderiyor? Çünkü Pedro'nun yönettiği İşbiliye toprakları daha önce İbn Haldun'un atalarının toprakları. Pedro ile geçmiş tarih üzerine sohbetler yapıyor ve Pedro'ya buraları ataların toprakları olduğunu söyleyince diyor ki bırak o zaman Gel vizirim ol. ben de sana bu toprakları yönetme hakkını vereyim. Bak çok entesan. Fakat kabul etmiyor bunu. Yani o işbirliğine yanaşmıyor. Olan işbirliği dediysek o kadar da değildi herhalde. <gülüyor> Fakat şey yerleşiyor. Endüste yerleşiyor. Ailesini yanına alıyor. Bu dönemde çok ilginç bu seyahatler arkadaşlar. E, aileler bekliyor yani eşi, çocukları. Bunları kim ilgileniyor? Ne oluyor belli değil. Bu adamlar etrafta dolaşıyorlar. Çünkü İbn Adîn için öyle bir şey var. Gölge gibidir. Bak, Arapçasını size okuyayım. Kâne kethiru tanakkul kezzilli. Gölge gibi çok öteye beriye giden bir kişidir diyor. Ve kâne la yestakıru ale hâle. Bir halde, bir durumda durmaz. İstikrarı yok adam. Devamlı dolaşan bir adam. E, fakat aileleri bekliyor. Nasıl bir şeyse bu anlamadım. E, biz bunu, bugün onda beni yapamayız açıkçası yani. Evet. Bu sırada Tunus'ta Hafsi Emiri İbn Haldun'un kardeşini yani abisini vezir yapıyor. Vezir yapınca abisi de ona en çok istediğine kardeşim senin haciplik değil mi? Gel hacip ol diyor. <gülüyor> abisi vezir, sultan vezir kardeşini de 1365'te beş, hacip olarak atıyor. Bunun üzerine Tunus'a Endülüs'ten Tunus'a geri dönüyor. Ve törenle karşılanıyor ve devleti yönetmeye başlıyor. Çünkü Hacip ne demiştik? Sultanla hükümet, hükümetle halk, halkla sultan, halkla hükümet arasında dengeyi kuran adam. Yani esas işi o götürüyor. Ve i̇bn bu işi yaparken ilginç bir şekilde hatiplik yapıyor. Cuma hutbelerinde ve ders veriyor. Bunu da bırakamıyor yani. 1365. Ama bir sene sonra bir savaş ortaya çıkınca Tunus Sultanı öldürülüyor. Aslında ne yapması lazım hacip olarak? Oğlunu tahta çıkartıp değil mi? Şehri savunması lazım. Bunu yapmıyor. Karşı tarafla anlaşıp sultanı satıyor. Ve şehri teslim ediyor. Hocam dersin güvenilirliği de kalmayacak mı? Yani... Biz bu adamın... Aa, ben ben <gülüyor> geçen ne dedim? İbn-i Adun'un özelliği duruma göre davranmasıdır. Gerçekçi bir adam. Ne diyor filozoflara? Siz varlık kavramı üzerine konuşa konuşa vücudu ihmal ettiniz. Vücut varlıktaki gibi kategori gitmez. Bu çok önemli bir şey tespit. Yani var, vücut vücut denir yani vücut. Soyut kategoriler üzerinde konuşmakta ama Mevcut öyle mi gidiyor? i̇bn Adun çok enteresan. ileride bahsedeceğiz. Yönetici olduğunda... Yönettiği, bulunduğu makam niye gerekiyor? Söyle davranıyor. Son derece sert, acımasız, hiç kimseye eyvallahı yok. Bunu kaynaklar ama görevden hiç Hiçbir görevi yoksa merhametli insan, ilişkileri birinci sınıf. Diyorlar falan bununla bu aynı adam mı? Şimdi adam diyor ki ben idareciyken öyle davranırsam kimse beni takmaz. Ya da işte ne bileyim suistimal olur. Kimse dinlemez. Onun gibi. Hocam aman sakın Sayın Dekanım. Bunları dikkate alıp da. <gülüyor> <gülüyor> ben de e, buna göre davranayım demeyin. Biz memnunuz. Evet. Neyse şehri savunmuyor. Teslim ediyor. Yeni Sultan bu hizmeti karşılığında onu haciplik görevinde tut bırakıyor. Bütün dert haciplik görevini korumak. Bakın. Fakat kendi sultanı teslim Adem yeni sultan memnun olur mu? Şüpheleniyor ondan yani devamlı kontrol altında tutuyor. Bakıyor ki İbn-i durumu iyi değil devamlı kontrol altında şehirden ayrılıyor. Bunun üzerine yeni sultan tutuklamaya çalışıyor onu. Fakat bir şekilde becerip kaçıyor. Olan abisi ne oluyor? Abisini tutukluyorlar. Ve hapse atılıyor. Gidecek hiçbir yeri kalmıyor. Fas'a gidemez orada vezirle problemi var. Endülsü terk etti zaten zaten orası doğal yeri değil artık Tunus'ta problem var nereye gidecek ha hayır efendim hayır efendim kabilelere Çöle iniyor tabii daha orayı deneyecek berberi kabileler arasında evet. altı yıl göçebe olarak kabileler arasında yaşıyor kendini saklıyor Hı? bu tarihlerde yani altı yıl az değil arkadaşlar i̇bn Haldun gibi bir adam için hiç az değil. Sabit olarak bir yerde duruyor fakat devamlı dolaşıyor ve kabile hayatını inceliyor. Çok enteresan geliyor ona. İlk defa kabilelerin, özellikle kabilelerin Kuzey Afrika'daki devletlerin kuruluş ve yıkılışındaki rolünü araştırıyor. Ve böylece kabilelerin siyasi desteğinin nasıl sağlanacağını, nasıl siyasi dengelerin bozulacağını tespit ediyor ve ve bu konuda o kadar usta oluyor ki artık zaten vazgeçilmez bir adam bütün Kuzey Afrika ve Endülis devletleri i̇bn Haldünsüz Haldun'suz bu işlerin yürümeyeceğine ikna oluyorlar. Ve onu e, kabilelerin siyasi desteğini ağlama, a, sağlama konusunda usta bir elçi olarak e, kullanmak istiyorlar ve bunun yeteneğinden faydalanıyorlar. Tecrübe tamamen bakın doğuştan Tabi 6 yıl adam gözlem yapıyor. Neleri var bunların ne hassasiyetleri var? Birlikler, kabile birlikleri nasıl sağlanır, nasıl bozulur? Fitne nasıl, çünkü yapacak ileride onlara, fitne nasıl atılır? Kabilelerin birlikleri nasıl bozulur? Falan bunların hepsini e, tespit ediyor ve o kadar ünleniyor ki artık kabilelerle problemi olan sultanlar hemen ona başvuruyorlar. Yani ömrü boyunca, Mısır'a gidinceye kadar bu konuda birinci sınıf bir adam. Peki bunun PR'ı nasıl yapılıyor? PR'ı nasıl yapılıyor? Yani nasıl yaygınlık kazanıyor bu? Nedir, Bu şöhret nasıl? Aynı Bu kadar bir kısa bir sürede? Kısa bir sürede hani, pratik Şşş, bir görevi yok. Şş, Tuğba Hanım, o dönemde e, sen, ben, e, Surin Osman. Yani 5-10 kişi var zaten. Evet. Yetenekli adam sayısı çok azdır. Tabi, alim çok azdır. E, siyaset, bürokrasi, çok öyle fazla değil. Bunlar birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Hı. Sadece burayı değil, öbür tarafta da tanıyorlar. İşte İbn-i Aldun, Mısır'a gittiğinde herkes İbn-i tanıyor. Hiç gitmediği halde karşılıyorlar adamı. İbn-i geliyor. Yani büyük halim olduğundan değil. Henüz daha çünkü şey yayınlanmamış. Tam anlamıyla. Mukaddime. Evet. Ama tanınıyor. Zaten sıkıntı çıkıyor. Kimse hakim e, kefil olmak istemiyor. i̇bn Adun çünkü tehlikeli bir adam. Onda bir Türk hakim şey yapıyor. Himal ediyor biliyorsunuz. İsmini vereceğim size. Çünkü niye? Kafa çalışmıyor. Eletrak evet, bilah idrak. Yani sonucunu düşünmüyor ki. Bu espriyi daha. Evet. Neyse. Bu dönemde yani 6 yılın akabinde Tilimsan Sultanı Ebu Hammu bu Ebu Hammu önemli bir adam bakın ne kadar ne numaralar yapacak buna şimdi diyor ki ya senin derdin senin işin çölde yaşamak değil sen hacip olacak adamsın gel benim Hacibim ol fakat yemezler diyor ben burada memnunum bunun üzerine onun adına kabileler arasında e, siyasi ittifaklar kuruyor ondan sonra ve Tilimsan Sultanı bu Ebu Hammur ile çalışıp duruyor. Fakat o sırada Meriniler yani Fas Sultanı Tilimsanı çok da zeki bir adam okuyor. Dedim ya size Osmanlı hakkında verdiği bilgiden bahsettim değil mi? Mısır için esas tehlike e, Osmanlılardır, Timurlar değil. Halbuki o sırada Ankara Savaşı'nda biz yenilmişiz. Buna rağmen öyle diyor i̇bn Hacer Eraskalan diyor. <gülüyor> okuyor adam siyaseti. Bakıyor ki Tilimsanla çalışıyorum ama bunlar uzun süre yaşamaz. Meriniler geldi gelecek, nasıl bunu istihbarat ediyorsa, ondan sonra hemen kaçıyor. Çünkü Merinilerle arası çok kötü o vezirle. Kaçıyor fakat limandan tam gemiye bineceği zaman yakalanıyor. <gülüyor> çok entesan bir adam ya. Bütün milletin önünde tahkir ediliyor. Merini, şey Merini vaziydi tarafından. Hı -hı. Kınanmak çok kötüdür o dönemde arkadaşlar. E i̇çerik doğru. var mı? Bu i̇çerik hı? var mı? Bu kanun kanun Şöyle, satıyorsun, güvenilir bir adam değilsin, ihanet ediyorsun, kendini düşünüyorsun, çıkarcısın. Bu. içerik bu. Başka bir şey yok. Özür diliyor. Yetmiyor. Bu sefer diyor ki, ben size Tunus'u nasıl ele geçeceğinizi anlatayım, en <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve verdiği bilgiler olsun da Tunus ele geçildikten sonra affediliyor. Serbest bırakılıyor. Şimdi ben bunu anlattığım zaman birkaç yerde milletin İbn-i imajı bozuldu. Şimdi geri gelmişken söyleyeyim arkadaşlar. Kudema bizim gibi insan. Yani zaafları var. Efendim şeyleri var. Biz e, özellikle Türkiye'den geri gelmişken oraya dinelim. Ben derslerde bir örnek veririm. İlahiyatta şu anda profesör, doçentken bu arkadaşımız. Oğlu e, İlahiyat Fakültesini kazanmıştı. Çağırdı onu. Ben bunu anlattım birkaç yerde. Oğlum demiş artık ilahiyat fakültesini kazandın. İslam ilimleriyle ulaşacaksın. Kendine bir alimi örnek olarak seç. Nasıl seçeceğim? O zaman İslam alimlerinin ansübesi yayınlanmıştı bir gazete tarafından dağıtılmıştı. Onu vermiş ona. Bunu oku altı ay sonra. Bana hangi alimi örnek olarak seçiyorsun onu söyle. Çocuk değilse altı ay sonra gelmiş. Baba demiş... Bu iş olmaz. Niye demiş? Ya bunlar doğduğundan itibaren alim zaten, mucizevi insanlar. 40 yaşında uruş tutmuş, şey 40 günlük bir gün uruş tutmuş. Yok bilmem ne olmuş. Ben zavallı bir adamım. Ben ne yapayım? Şimdi arkadaş, zaten deneme yapıyor. Şimdi öyle bir İslam alimi astubesi ki, hepsi doğuştan şey, büyük adam. Yani bizim hiçbir şansımız yok. Böyle bir şey yok. Abi. Böyle istisnalar var tarihte tabii yani doğuştan özen yeteneklerle donatılmış insanlar var da fakat bütün alimlerimizi böyle mürşit haline getirmiş, uçurmuşuz örnek alamıyoruz. Halbuki yani İbn hayatını ben anlatsam mideniz bulanır ya. ya çok mütevazi hayatı olanlar da var ayrı bir konu. E Farabi dediğin adam ne? Çalışmıyor, ya, tembelin teki. Her gün şey Rusya şey, Sultan'ına akçe veriyor. Böyle de anlatabilirim. Ya alim adam diyor ki sen işine bak ben seni beslemekle görevliyim. Yani niye? E çünkü senin başarın benim ülkemin de başarısıdır. Böyle de anlatılabilir bu ama bunlar insan. Molla Fenari'nin hilelerinden bahsetsem burada dersiniz ki bu mu büyük İstanbul hukukçusu? Büyük misbahar ünsün yazır. Ya insan bunlar. Peygamber öldükten sonra asab birbirine giriyor. Ya. Yani peygamber terbiyesi görmüş insanlar değil mi? Ben hep Mustafa Özen'in bir hikayesini anlatırım. Ee, onların köyünden, onlar Ardahanlı e, Kürt e, köyü. İmam gelmiş, sormuşlar e, ne var ne yok? Vallahi demiş sorma köyde işte Hüsamoğlu, Hasayu, Hasanoğlu bilmem kimi şunu bunu öldürdüm. 5 dakikada 15 kişi cenaze. Mustafa dedim şundan bu Kürtler kendi de Kürt. Bu Kürtler birbirlerini öldürmeyi nasıl ne zaman bırakacak? Cevap çok enteresan. İmam böyle vallahi abi doğru söyleysen asab-ı kerame benzedik. <gülüyor> Şimdi yani asapta insan. da menfaatleri var. Çıkarları var. Ekonomik ilişkiler var. Politik ilişkiler var. Yani kutsamamak lazım. İslam alemlerini böyle görüyoruz biz. Filozof da olsa bizim için ideal formlar değil ya. Yani da kudama da insan. Hani İmam Şafin dediği gibi. Humur rica, da Onlarda adam biz de adamız. Yani bir insan neyi düşünüyorsa, ne, ne, ne zaafı varsa onlarda da var. Yani ben hep şeyi örnek verdim. Akşemseddin nerede? E, niye Fatih'in hocası niçin var gölütte mezarın? Öldüğü zaman mı gönderildi? O sürgünde orada yaşadı. Sürdü onu Fatih kimse anlatmıyor. Çünkü Fatih hocasını öyle Akşemseddin nasıl sürer ya diye, değil mi? İnsan siyasi bir şey, güç. Sürer, sürdü orada sürgünde öldü adamcağız. İstanbul'a bir daha gene halbuki İstanbul'un fethinden sonra değil mi baş tacı edilmesi gereken biri gibi gözüküyor. Başka şeyler var. Yani demek istediğim Bunlar normal şeyler. Bunlara bakıp da yani İbn-i fikirlerini buradan hareketle değerlendiremeyiz ama böyle. E, hemen adam ölecek. O ne ya? Hangi tercüme? O kimin tercümesi? O Halil Kendir diye. Bir adam. Ben onu görmedim ha. Yeni mi? Yeni de sayılmaz hocam. Sayılmaz. Bir Tek çek mi? 2004'te. Ha Gazete verdiği kitapta itibar edilmez. Hangi gazete verirse. Hangi Evet. Şimdi e, fakat kendi yaptığından da canını kurtarıyor ama çok rahatsız oluyor arkadaşlar. Ve her şeyi bırakıp Tilimsan'da Ubbad denilen bir yerde bulunan ünlü Sufi Ebu Medya'nın türbesini inzivaya çekiliyor. Dervişliğe. Dedesinin yaptığını yapıyor. Hicaplıkmış, haciplikmiş neyse hepsini bırakıyor. İnzivaya çekiliyor. Fakat Meliniler peşini bırakmıyorlar. Şehri ele geçirince diyorlar ki ya bize hizmet edersin ya da biz sana hizmet ederiz. Bizim hizmetimiz ağır olur, sen hizmetin en iyisi şekilde. Ve kabileleri, kabileleri daha önce arasını iyi olduğu Ebu Hammam yani haciblik teklif eden bir Ebu Hammam vardı ya, bu çok önemli bir adam. Onun aleyine organize edeceksin. Vazifesi bu. Ve hakikaten Yapacak başka bir şey yok. Bir de tehdit altında. Gidiyor, kabileleri organize ediyor. Ve Ebu Hammu'yu Hamm öldürmek üzere yapılan büyük bir savaş, baskın savaşına bizzat kendisi katılıyor. Bu ileride başına bela olacak bu şey. Çünkü Ebu Hammu kurtuluyor. Daha sonra zorunlu olarak hep Medinilere hizmet etti. Özellikle kabileler arasında organizasyonlar yaptı ve Meriç Sultan'ın yani Fas Sultan'ına bağlılıklarını sağladı. <gülüyor> Özellikle kabileler arası İspanlarda e, taktikler verdi ve çok ilginç bir şekilde bütün verdiği taktikler yerini tuttu ve büyük bir sükuret sağladı şey aslında. Ondan sonra <gülüyor> daha sonra yaşadığı dönem o bölge karışınca e, şeye çıktı gitti Fasa gitti. Yani bu dengeler, bakın çöldeki dengeler çok hassas, en ufak şeyde bozuş, bozuluyorlar. Denge sağlıyor, İsyanları bastırıyorlar ama ee, bu sefer başka bir kabile birliği çıkıyor, şey kum fırtınası gibi. şimdi diyelim ki 10 kabile bir araya geliyor. bizdeki ortasında öyle de 9-10, 5-10, 6-10, gibi. Şimdi düşman kabileler bile bir süre sonra bakıyorsun ittifak yapıyorlar, çıkar için. Bu olunca Fasa gitmeye çalıştı. Ondan sonra. Fakat daha önce baskına katıldı Ebu Hammu bunu öldürmek için özel bir ekip gönder, gönderiyor. Son anda kurtuluyor. Yani tam öldürüleceği zaman kurtuluyor. Fakat Fas'a yetişiyor. Fas'ta artık siyaseti bırakıyor ve ilim ee, çevrelerine giriyor. Müderris oluyor ve babası gibi ders okutmakla yetiniyor. Biraz da kaderi tabi bir kere adın çıkmış 8'e inmez 9'a yani adam ilimle uğraşırken bu sırada Fas'taki iktidar değişiyor. Yeni iktidar kesinlikle buna güvenmiyor. Bu her an bir şey yapabilir. Tutuklanıyor. Serbest bırakılıyor. Tutuklanıyor. Serbest bırakılıyor. Yani karıcık durumlar olunca bakıyor ki ilk defa şöyle bir şey hissediyor. Bana burada rahat yok. Nerede? Kuzey Afrika'da rahat yok. Gidecek başka bir yer yok diyor. Meşhur bir cümlesi. Ondan sonra diyor ki en iyisi ben Kuzey Afrika'yı bırakıp Endülüs'e gideyim. 1374'te gizlice Endülüs'e geçiyor, ailesini arkada bırakıyor. Fakat Merini istihbaratı bunu öğrenince hem Tunus'a hem Endülüs'e tehdit dolu mektuplar gönderiyor. Ve bir de uyarıyorlar. Diyorlar ki bizim aleyhimizde olmasa sizin aleyhinizde iş yapar. Adı çıkmış adam. E, bunu etnikacı bir adamdır. Dikkat edin. Kesinlikle bu adama şey yapmayın, e, yüz vermeyin. Hem aramız bozulur hem de güven içinde olmazsınız. O daha önce de e, hayatında önemli olan Hüneyn Limanı'nda e, nasıl diyeyim tecrit edilmiş bir halde kala kalıyor. Yani gidecek gibi bir toprağı yok. Limanda sıkıştı şey gibi hava limanda kalmış gibi. Endülüs'e gidemiyor, izin vermiyorlar. Fasa dönemiye izin vermiyorlar. Tunus'a gidemiyor, izin vermiyorlar. Tlimsin'e gidemiyor, izin vermiyorlar. Çöre gitmesine hiç izin verilmiyor. Çünkü bu kabileleri organize edip he, orada sıkıştırıyorlar bunu. Bu sefer Deniz'e düşen yıdana sarılır. Kendisinin öldürtmeye çalıştığı ve daha sonra kendisini öldürtmeye çalışan bu Hammud'a bir mektup yazıyor. Diyor ki Eee bana arıcılık yap. Çok sıkıştım burada kaldım. Ben ilim adamıyım. Söz veriyorum ilimden başka. Eğitimden başka. Hiçbir şey uğraşmayacağım. Ee, ondan sonra siyasete bulaşmayacağım. Söz veriyorum ve taahhüt ediyorum. Eğer buna uymazsam istediğiniz yapabilirsiniz. Ee, bunu kabul et diyor. Ve Ebu Hammud dedim ya alim adam ne yapsınlar. Yani öldürecek halleri yok ya. Diyor ki tamam diyor. Ee, ben sana yardım edeceğim. Sözüne de Son kez de olsa güveneceğim. Ve hakikaten o Hüneyim'den alıyorlar onu. Bu Hamud'un şeyi özel gönderdiği bir birlik. Birlikle mecbursun yani. Ve e, ilimle uğraşıyor. Fakat yine dedim ya adamın yeteneği var. Ne yapsınlar? Kabile anlaşmasıları baş gösterince diyorlar ki İbn-i ne olur yardım et. Önce kabul etmiyor fakat tehdit ediyorlar. Kabul ediyor. Fakat numaradan kabul ediyor bunu. Çünkü çöle gidince sıvışıyor. Ve kabilelerine sığınıyor. Özellikle daha önce tanıdığı Beni Arif diye bir Arap kabilesinin yanına sığınıyor. Ve kabileler en tesam bir şekilde bunu tanıdıkları için hima ediyorlar bunu ve hiçbir sultana teslim etmiyorlar. Ondan sonra ailesini de getirtiyor. Ondan sonra ve kabileler bunu İbn-i Selame diye bu İbn-i Selame önemli çünkü bu şeyi burada başlamaya başlıyor. Ee, İbn-i Selame kale, kalesine yerleştiriyorlar. Koruma altına alıyorlar yani. Geri belli bizim korumamızda kimse dokunamaz. O da zaten orada ilimle uğraşıyor. Dolayısıyla hakikaten kabilelerden çekindiği için sultanlar, meriniler, hafsiler, tilimsaniler hiç kimse hareket edemiyor. Ve orada iberi yazmaya başlıyor. Ve El-Mukaddime'nin ilk, ilk müsveddelerini 1377'de bu kalede tamamlıyor. Zaten sabit olmadan nabit olunmaz derler eskiden. Yani Sabit olmadan nabit e, ürün, ürün veremesin nebete bitki yani. Sabit olmak lazım. Göçebe insan bir şey yapamaz. Burada Arap, Berber ve Zenate kısımlarını tamamlıyor İber'in. E, fakat fark ediyor ki Kaynağa ihtiyacı var. Çölde kaynak yok. Kütüphane yok. Ee, şeyden Tunus Sultanı Ebul Abbas'tan 1378'de izin alıp e, ilimden başka bir şeyle uğraşmamak kaydı şartıyla Tunus'a geri dönüyor. Ee, Sultan eseri gördüğü için artık inanıyorlar adama. Çünkü somut bir şey var ortada. <gülüyor> İber var. E, himaye diyor onu. Yani, tamam diyor artık İbn-i akıllanmış. Siyasetle uğraşmıyor. Hem kütüphanelerde çalışıyor hem ders veriyor. Ve e, iberi tamamlanıp tamamlayıp sultana sunuyor. Ve bu Tunus nusası dediğimiz Bu Mukaddime'nin birinci nusası. Üç nusası var mukaddime'nin. Birinci nusası, yani üç nusa derken versiyon anlamında sürüm yani. Birinci sürümü, birinci versiyonu e, tamamlıyor. Bu mukaddime ile beraber e, şeye veriyor, sunuyor. Kaç yaşları? Şimdi 1300 kaçta doğmuştu hatırla? 32, 1378, 46 mı oluyor? 46 yaşında tamamlıyor. Evet. Diyorsun ki benim daha çok var. Bu yaşa kadar ben iki mukadime yazarım olabilir doğru. Şimdi bu ilk versiyonda daha çok İslam öncesi, sonrası Arap tarihi. Ve Kuzey Afrika Arap Berber hanedanları üzerine yoğunlaşmış vaziyette. Çünkü daha henüz Mısır'ı görmediği için Doğu İslam dünyasından haberi fazla yok. Şimdi Tunus'ta Sultan'ın himayesinde ders vermekle meşgul. Gerçekten başka bir şey yapmıyor. Fakat bu sefer Sultan şey, alimlerle kavgaya tutuşuyor. Çünkü çok güzel bir hatip adam. Dersleri çok dolu dolu. Gerçi Mısır'a gittiği zaman şey diyecekler. Boş. Oradaki alimler çok güzel ama boş diyecekler. Fakat Tunus'ta böyle denmiyor. Alimler bunu istemiyorlar. Yani adamın şansı da biraz garip yani. Bunun üzerine Sultan 1381'de sefere çıkarken diyor ki hiç olmazsa benle gel de biraz sakinleşin ortalık. Dönüşte bakalım ne olur bakarız diyor. Fakat artık İbn Haldun bıkmış vaziyette. Bir tekrar eski şeylerin tekrarlanmasını istemiyor. Yani yok sultanlardı, yok kabilelerdi, yok alimlerdi hacca çıkmaya gitmeye karar veriyor. Hac aslında kaçış demektir biliyorsunuz. Klasik gelenekte özellikle alimler hacca gitmek istiyorum dediklerinde büyük oranda kaçmak istiyorlar. Çünkü hacca engelleyemiyorlar. Yani dini bir şey. E ne yapacaksın? Hacca gitmek istiyor adam. Ee, Ali Kuşçu da öyle kaçtı biliyorsunuz Semerkant'tan, Herat'tan. Şey de öyle. Gazali'de hepsi hac bahanesiyle uzaklaşırlar. 1382'de 1382'de karar veriyor. 1382'de İskender'e ulaşıyor. Tabi hac maç niyet yok. Hacca gitmekten vazgeçiyor. Kayre'ye gidiyor. Kayre'de iyi karşılanıyor. Altunboga El Cubani diye bir Türk komutan Tanımadığı halde e, nedense bilinmiyor. Himayesini alıyor. Bir generalin ya da bir e, Memlük ileri geleninin himayesi önemli. altın boğa El Cubani diye bir adam. Bunun üzerine e, Sultan Ber Berkuk ile e, iyi ilişki kuruyor. Kayre'ye yerleşiyor. Ezder'de ders vermeye başlıyor. E, ve büyük ilgi görüyor. Çok akıcı ders anlattığı için, malumatı çok geniş olduğu için, e, derinlik değil bakın. Malumat ve hitabet. İkisi çok müthiş. Ve meşhur tarihçi El-Makrizi, İbn-i Tarih verdi. Yani İbn-i Tarih verdi, verdi aslında. verdi ve sahavi, bu adamlardan daha sonra bahsedeceğim. Dönemin en büyük tarihçileri ve kafiyeci. Gerçi kafiyeci şeyin talebesi değil. Afeders i̇bn Adun'un değil de onun öğrencilerinin öğrencisi. Ondan öğrenci Aksaray'ın talebesi kafiyeci. O Anadolu'dayken hocam. Anadolu. Kaire'ye gittiği zaman. Evet bu adamlar e, Makrizi, İbni Tanrı verdi ve sahabi talebeliğini yapıyor orada. Öğrencini yapıyor. Özellikle Makrizi. Diğerleri çok fazla ders alamıyorlar. Çünkü şeyleri müsait değil. Onlar onun Kültürel ortamından besleniyorlar. Aslında şöyle tavsiye edelim: El Makrizi doğrudan direkt talebesi. Diğerleri o kültürün hemen birinci kültürün şeyi. Tanrıverde Sakaviye Kafiyeci. Bunlardan bahsedeceğim çünkü Sakavi tarih savunması diye bir kitap yazıyor biliyorsunuz. Tarihte ilk defa tarih biliminin savunusun. Kafiyeci de metodu tarih metodu yazıyor. Bunlar hep İnaldoğlu'nun derslerinden esinlenmeler. Kayra'da rahat iyi olunca ailesini Tunus'tan istetiyor ondan sonra e, ve biliyorsunuz maalesef Kayra'ya yakın, işte şey İskenderiye yakın bir yerde fırtına da hem ailesi, çoluk çocuğu, eşi ve hem de kütüphanesi yok olup gidiyor. Bu da büyük bir yıkım onun için. Ee, Allah sabır versin. Evet. Daha sonra medreseye, kambiye diye, kamhiye diye bir medreseye atanıyor ve ilk dersinde bütün devlet erkanı katılıyor. O kadar meşhur oluyor yani. Bütün sultan. Ve 1384'te de Maliki Kadisi oluyor. Ve Veliyut'un alıyor. Fakat kadı, da, kadı olunca ne demiştik? i̇bn Adın göreve gelince kimse tanımaz. Çok sert ve şiddetli bir yönetim anlayışı var. Ondan sonra bu da ona şikayet nedeni olunca görevden alınıyor. Ve Zahiriye Berkukiye medresesine tayin ediliyor buradan. Sonra 1387'de hacca gidiyor artık. O niyetlendiği şeye. Zahiriye Evet Zahiriye. Zahiriye Berkukiye. sadece adı mı? Evet Medresi'nin adı. 1387'de hacca gidiyor. Bir iki yıl haç etrafında vakit geçiriyor. 1389'da dönüyor Sargat Mişiye diye bir medresenin ve Baybars Hanka'nın başkanlığına getiriliyor. Şimdi tabi ister istemez ne yapıyor? Tekrar bürokrasinin içine girmiş oluyor. Kadılık, e, Hankah başkanlığı falan bunlar çok riskli. Bu arada Halep valisi Yelbo Yelboğa en nasiri Yelboğa Türk yani. e, isyan ediyor Berkuk'a karşı ve onu uzaklaştırıyor. O uzaklaşınca bütün görevlerini kaybediyor. Ondan sonra, şimdi bu arada hemen iş, kimle işbirliği yapacak? Gel bu ayla, tabi. Arabanın tekerliği patladı, onun bekleyecek yeni arabaya biniyor. Fakat Berkuk tekrar görevine gelince kriz çıkıyor tabi. Çünkü half etvasında imha'da imzası var. <gülüyor> ne yapacağız seninle diyor Berkuk. Büyük adamsın. İlme devam etti ama hankah başkanlığı sana verilmez artık. Onu alıyor. Medrese devam ediyor. Entesan bir adam. O da ne yapıyor? Bir kaside yazıp gölünü alıyor. <gülüyor> çok güzel kasideler yazıyor. Evet. 1399'da tekrar kadı oluyor. Ee, görevleri çok kısa sürüyor. Çünkü, affedersiniz, düşmemek için oturmam lazım. Başım döndü. Ee, çok Kısa süreli kadılık görevi yapıyor. Çünkü dedim ya şiddetli adam. Hemen şikayet ediyor, Alıyorlar. Tekrar atıyorlar. En bir adam. 1400'de bırakıyor Mısır'ı. Suriye'ye gidiyor. Kudüs ve etrafını dolaşıyor. Bütün o klasik e, Hristiyanlığın, Yahudiliğin ve İslam'ın kutsal dendiği. Bilad-ı Şam yani Suriye'nin hemen... E, Kuzey batısından Lübnan'ın güneyinden aşağı doğru Filistin o bölgeleri Sina ve Ürdün bölgelerine dolaşıp gözlem yapıyor. Bu gözlemleri ileride yazacağı kitaplarda son derece önemli. Ee, dönünce bütün görevlerinden azlediliyor. Niye gittin herhalde diye. Mısır'a dönüyor. Kariye'ye fakat görevlerinin hepsinden alınıyor. İlmi görevler dahil. Bu arada Timur Suriye'ye girmiş vaziyette. Sultan Fereç bütün ordusuyla Dimeş'e gidince bunu da yanına alıyor. Fakat o sırada biliyorsunuz Sultan Fereç Dimeş'teyken geride bir ayaklanma olayı çıkıyor Kayı'da. Müslümanlar böyle işte. Adam Timur'u orduyu bırakıp geri dönüyor mecburen. Niye? şey olmasın? Bu sefer Timur Sultan yok. Ordunun büyük bir kısmı yok. Şam'ı kuşatıyor Dimeşki. Ondan sonra ve ulema biliyorsun Timur o dönemde bir şey var. Şehir kendiliğinden teslim olursa katlama olmayacak. Ulema diyor ki ya halka yazıktır. Teslim edelim ama politik organizasyon vali mümkün değil diyor. Bu sefer İbn-i devreye giriyor. Rahat durmuyor. Ulema ile anlaşıp gizlice saraydan, şey kaleden çıkıp Timur'un yanına gidiyor. <gülüyor> ya sana kimse bir vazife vermedi. Dertsiz başına niye dert alıyorsun? Değil mi? Tabi şimdi şöyle de yorumlanabilir sorumluluk, sorumluluk. yani adam diyor ki ben biliyorum bu işi nasıl yapılacağını ben bu adamı ikna ederim Şam'ı kurtarırım diyor büyük bir ihtimal öyle diyordur gizlice Timur'un yanına gidiyor Timur'a bunu takdim ediyorlar Timur çok zeki bir adam Heh diyor Afrika'nın anahtarı bu adamda. Afrika'yı nasıl fethedebiliriz diye otur bir bakalım <gülüyor> anlat bize bir şimdi Timur orada en bir şey yapıyor şey, İbn Haldun bakıyor ki Timur'un niyeti bozuk. Diyor ki ben sana önce bir asabiyet teorisi anlatayım. Onu sen bir dille. Asabiyet teorisini anlarsan orayı fethedersin. Lan biz sultanın teori işlerinde ne işi var? Anlatıyor, anlatıyor, dinliyor. Kuzey Afrika kabileler nasıl yapar? Şudur, budur filan. Asabiyet nedir? Timur diyor ki ya bunu anlatma ben bunu anlamıyorum. Sen bunu yaz. <gülüyor> Arapçonu. 14-15 sayfa diyorlar. Yazıyor. Ve Çağataycı'yı tercüm ediyorlar. Fakat kayıp şu anda. Ondan sonra Timur tabii anlıyor adamın şeyin i niyetini. Diyor ki sen onu bunu tasabiyete ben okurum diyor. Şimdi yazdım bunu tamam. <gülüyor> sen bunu anlat bakayım. Ee, bakıyor ki bu adamdan kurtulmanın tek yolu bu adamı övmek. Diyor ki bak diyor sen zaten Afrika'yı fethedeceksin. Bunu bana sormana gerek yok. Niye? Niye? Çünkü sen zaten kahinlerin astrologların ol, e, haber, ver. e, şeye, haber verdiği uluğa hakansın, Sahibi kransın yani benim ne anlatacağım sana. Çok hoşuna gidiyor Timur. Un. O gece kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyor ki, bu adamdan kurtuluş yok. Kaçıp doğrudan şeye geliyor. Kahire'ye. Bu sefer canı bassın diyor bu işlerin. Tekrar inzivaya çekilip el iber üzerine çalışmaya başlıyor. Doğu İslam dünyasını bu kitabını ekliyor. Dolayısıyla İber ne oluyor? Genel İslam oluyor. daha önce, İslam'dan önce Arap, İslam ve Kuzey Afrika'ydı. Bütün Arap dünyasını aman e, İslam dünyasını kapsıyor. Mukaddemeyi tekrar ele alıyor biliyorsunuz. Çok fark vardır Tunus versiyonuyla kayna versiyonu arasında. Yeni eklemeler yapıyor, tahsiller yapıyor. Çünkü fikirleri gelişmiş. Son şeklini Fas'a Camiul Karaviyin kütüphanesi diye meşhur bir kütüphane var o dönemde. Oraya gönderiyor vakıf olarak. Ve Sultan Ebu Faris'e takdim ediyor. E, Merini sultanı. Dolayısıyla bunu metinlerde Tunus nüshasını ayırmak için buna Farisi nüshası diyoruz biz. Bu da ikinci versiyondur. Zaten iki versiyonu var. E, bir de arada böyle farklı nüshaları var. Onlara da üçüncü versiyon diyorlar ama yani. esas iki versiyondur bu Bizim okuduğumuz sütçe şey tercümeler hangi ustasından çeviriyor? Usta versiyonu. Çevir, Valla ben Arapçasından okuduğum için bilmiyorum. Nereden tercüme edilmiş? Yazıyor mu? Bakma son versiyonu. Yani Tahir versiyonu. acaba? Bakmam lazım. Ne dersem yalan olur. Bilmiyorum. Evet. 1401 ile 1406 arasında yine tekrar metni bitirince kadı olarak atanıyor dört kere bakın beş yılda dört kere kadın atan alıp atan, alınıp atanıyor 28 şey 26 Ramazan 808 17 Mart 1406'da da vefat ediyor babun Nasr Sufiye Kabistanında defnediliyor bugün geri belli değil 26 Ramazan 808 17 Mart 1406 Allah rahmet eylesin. kabri belli değil belirli hocam şey alpastan'dan sonra onları da bulursunuz evet. artık evet. Ee, çok hareketli biraz önce okudum Arapçılar size son derece hareketli bir ömrü şey hayat yaşıyor fakat şunu söylemek lazım ee, bu hayatı refah içinde arkadaşlar Tunus'ta 20 yıl bakın bunları da çıkarttımasın için Tunus'ta 20 yıl Cezayir Fas Endülüs'te 26 yıl Sonra tekrar Tunus'ta dört yıl, Kaire'de de 24 yıl yaşıyor. Ne yapar? Evet. Hapis hayatlarını saymazsak ya hapiste de çok kötü muamele görmüyor. Saray ve konaklarda refah içinde yaşıyor. Ee, işte biraz önce Arapçanı okudum. Çok hareketli bir adam, siperaktif bir adam. Ee, sükuneti sevmiyor. Sürekli hareket halinde. Ve e, dil ve fıkıh. Galebe aleyhil el fıkh. Arapça kaynaklarda öyle denir. Tabiatına fıkıh galibe çalmıştır. İyi bir hukukçu. Zaten evet. devlet adamı. Yaptı. Hı? Yaptı, değil mi? Tabii. Şimdi dolayısıyla şöyle anlattıklarımızı ana hatlarıyla şöyle bir özetlersek. Hem ilim adamı hem fikir adamı hem siyaset adamı. Yani fikir görüşleri olan bir adam. Öyle herhangi bir e, tipik bir alim değil. Bilip onu anlatıp ona getirmiyor. Kendisi de üretiyor katkılarda bulunuyor, müdahalelerde bulunuyor. Hem de siyaset adamı. Üçünü bir araya getirmiş. İlim adamı, siyaset adamı ve fikir adamı. <gülüyor> e, siyasi yüksek makam hırsı. Hep peşinli, hiç bırakmamış. Bunu hayatında da görüyoruz. Ondan sonra etkili bir insan. Kesinlikle standart bir bürokrat değil. Her gittiği yerde muhakkak kendini hissettirmiş bir insan. İster menfi ister misret. Fark etmez ama. Destiğinden medet umumuş. Muhalefetinden korkulmuş bir adam. Süleyman Demir e gördüm, <gülüyor> Çoban süre, sü, ya, suyun suyun yani. O, şey da. O, o da büyük bir adam öyle değil mi? O da büyük bir adam. Büyüklük illa mispet bir şey değil arkadaşlar. Yani. Ya bu nedir abi ya? Dur, müsaadenizle bakayım. Çok ısrar ediyorum. Yurt dışından mı? Boş ver şimdi. Çalsın. Bir insanın desteğine ihtiyaç duymak, muhalefetinden korkmak o az bir iş değil tabi. Evet. <gülüyor> Yine hayatından çıkarttığımız bir şey gözlemci bir adam. Yani sadece e, teorik düşünmüyor, bizatihi nesnesiyle muhatap oluyor. Bunun en güzel 6 yıllık kabile hayatı bize gösteriyor ki buna çok atıf yapacak. Filozofları eleştirirken en çok söylediği şey bilmediğiniz, nesnesini bilmediğiniz konular üzerine konuşuyorsunuz. Esemini de hocam. Geleceğim daha, dur. Abi hemen bitirir miyim ya? Mukaddim'e beş yıl sürecek. <gülüyor> daha hocam, daha hocalarına geleceğim. Eserlerini anlatacağım. Ee, daha dur, daha bak hocam. Biz iyi çalışıyoruz yani bu ders için. Lisans dersinde böyle 26 not sayfa notum var. Ondan sonra şurada notlarım var. Bak bunlar kaç sayfa? Kaç ten sonra abi Yani hocam artık Bilmiyorum. nasıl görürsen ee, gözlemci bir adam ee, dediğim gibi filozoflar hep şundan eleştiriyor bakın masal yazıyorsunuz diyor nasıl ki bir masal yazan hayali kahramanlar üzerine konuş. siz de öyle yapıyorsunuz halbuki hayat hiç de öyle gitmiyor çok gerçekçi bir insan <gülüyor> bu yüksek gözlemci yeteneğiyle alakalı aynı zamanda iyi bir hoca. Firdis faaliyetinde bulunmuş bir hoca. Bakın yeteneklere bakın şimdi. Hep olumsuz tarafına bakmayın. Yani hem siyasetçi olacaksın, hem övüneceksin, hem gerileceksin, hem efendim e, gözlem yapacaksın, hem de eğitim yapacaksın yapılmış. Hem yaşarken hem öldükten sonra hem övülmüş hem gelilmiş bir adamdır. Yani kaynakları açın, öveni de bulursunuz, söveni de bulursunuz. Çok ağır hakaretler yapan, hakaret yapan insanlar var. Ve e, özgüveni yüksek bir adam. Özgüveni yüksek olan bir adamın ya da bir insanın bunu tezahür ettirdiği ilk şey giyimidir arkadaşlar. İnsanlar genelde başkalarına göre giyinir. Özgüveni yüksek olan adam kendine göre giyinir. Mesela Ali için ne derler? Türkmen kıyafetini hiç üzerinden çıkartmazdı. Nereye gitse devletmiş, şuymuş, buymuş. İbn Haldun'a marif kıyafetini hiçbir zaman üzerinden çıkartmaz. Nereye giderse gitsin. Kimliğini kökünü hiç yapmaz. Onun için hep alay konusu olur. Çünkü Mısır'da marif kıyafeti köylülük yani önemlidir onun için. Az dediğince alçak gönüllüdür. Göreve gelecek kimseyi tanımaz. Mesela. Bunu hayatından çıkartabilir. Ve <gülüyor> bunu kaynaklar da söylüyor. Tanınmıyor diyorlar. Yani diyorsun ki lan bu muydu İbn Haldun? Yani bu makama gelince makam adına makam adamı değiştirir. İbn Haldun otomatik olarak değişiyor. Yani hiç Vakit geçmesine gerek yok. Makam için üçüncü şahıslara zarar vermekten çekilmez. Kesinlikle affetmez. Yaralamaz, öldürür. Çünkü yaraladığın insan iyileşirse intikamı acı olur. Götürüyor adamı, direkt. Hiç şakası yok. Sahte evrak düzenlemekten hiç çekilmez işini yürütmek için. Çok entesan bir şekilde. Kalpazanlık değil, politika bu kardeşim kesin bir cümle oluyor ya. kesin cümle çünkü kaynaklar öyle söylüyor dedim ya yeleni var öveni var öyle ne olacak Ay, bu çok kötü bir şey mi sahte evrak eklemek üff üf. ben sana ilimde o kadar sahte kitap söyleyeyim ki koca koca adamların hocam zaten düz insanlar değiliz daha fazla bir şey söylemedi evet tamam hocam <gülüyor> İlimlerde orta seviyede bir insan. Hitabet ve kitabette mükemmel bir insan. Hem yazısı çok güçlüdür hem hitabeti çok güçlüdür. Kaynakların yalancısıyım. Ben burada i̇bn Haldun'u tutup mezarını ya da şeyini incelemedim. Kaynaklar ne diyorsa okudum, özet çıkarttım. Ve Zat-ı aktarıyorum. Diyorlar ki ilimlerde, yani ne demek ilimlerde orta seviyede? Biraz sonra göreceğiz onları. Ya da önümüzdeki hafta. Yani öyle çok derin, çünkü vakti yok adamın. Öyle çok sıkı bir eğitim almamış. 16 yaşından, 20 yaşına kadar ondan sonra göçler, annesini, babasını kaybetmiş, şu olmuş, bu olmuş, siyaset içine girmiş. Çok düzenli bir eğitimi yok. Çok hareketli zaten hayatı. Ee, fırsat buldukça eğitim görmüş. Dolayısıyla böyle çok nazari, teorik konulara bilmiyor değil. Vaka, şey, haberdar ama Onlarda derinleşme imkanı bulamamış. Dolayısıyla bütün şeyler öğrencileri dahi, çok öven öğrencileri dahi hocanın bilgisi orta seviyededir derler. Ama bu orta seviyede olan bilgiyi o kadar güzel anlatırmış ki satış. sanki çok, satış çok iyi, iyi bir tezgahtar. Sanki zannedersin ki e, şey, derya. Belaat bakın İbn-i Hacer Asken diyor ki hepimiz onun belagatta öğrencisiyiz. Hiçbir zaman onun sevesi ne olamayız. İbnü'l-Eskalani onun talebesi ve büyük bir hadisçi, büyük bir tarihçi. Belagat söz konusu olduğunda diyor, hiçbirimiz İbn Han'ın öğrencisi bile olamayız. O çağımızın Cahiz'i gibidir diyor. Cahiz biliyorsunuz Arap edebiyatının değil mi Abdullah? En önemli ediplerinden başta gelen ediplerinden biri beyan kurucu isimlerinden biri şey onu ee, İbn Hacer asker yani doğrudan öğrencisi ee, o cahız gibiydi diyor. Müthiş bir belahatı vardı. Sehavi meşhur işte tarihçi de ona katılır. Hakikaten öyle dediler. Gerçekten de e, metinlerini okuduğunuz zaman görüyorsunuz bazen anlaşılmıyor. Yaptığı kelime şeyleri incelikleri. Evet öğrencileri ve direkt öğrencileri ve hemen ikinci iki kuşak demeyelim şimdi kuşak değil. Yani belki dergahsına katılmamış ama hemen o kültürel atmosferde bulunmuş. Öğrencilerden bir kısmı özgün bir adam, orijinal bir adam olduğunu anlamışlar. Mesela Makrizi İbn-i verdi ve Kalkaşandi, Kalkaşendi de o dönemde bunun ikliminde yaşamış meşhur e, tarihçi Subulaş'ın yazarı eee İbn Haldun tarihte görülen nadir orijinal adamlardan biridir yargısında bulunuyorlar. Fark etmişler onu. Fakat İbn -i Hacer -i Askelani Beddetin el Ayni bunlar da büyük tarihçi biliyorsunuz. bir tarihçi olarak görmüşler özgürlüğünü pek fark edememişler. Üstadın. Evet. Yorulduk mu? çok sıkıcı bir ders gördüğünüz gibi yani böyle akmıyor değil mi? Onun Kayseri'nin Kral bunun eee manzarası karşımıza çıktı. Ama enteresan bir biçimde o dönemde politik olarak da büyük güçlerin olmadığı bir dönem. Yani en azından Kuzey Afrika'da yok ama Memlük büyük güç tabii. Görüldüğü kadar değil. Mesela bu tarihte işte. mi? Eee Şin emirlerine güvenememesi çok evet, Yani görünüşte geniş bir hakimiyet alanı var gibi görünüyor. Emirler, İçeriden merkez... çürüme mi var? Çok cekli. Hmm. Emirler merkezde çekişiyor. Merkezdekiler emirlere güvenemiyor. Gelen büyük bir güç var ama buna birlikte karşı koyalım mı bile yapamıyorlar. Hmm. Temel problem aslında o. Ama ben Kuzey Afrika'nın da bu kadar karmaşık olduğunu çok diyeyim. karmaşık. Çok küçük devletler var ve bu devletler çok hızlı yer değiştiriyor güçlerin çok kabuk kaybediyorlar, çabuk alıyorlar. Özellikle kabilelerin desteklediği taraf hemen kazanıyor. Kabileler çok kaypak çıkarlarına göre hareket ediyorlar, hemen vazgeçip başka bir birlik oluşturup öbür tarafı çökertiyorlar. İbn Adın bu şöyle düşünün bir ırmak var, nehir var ve buzlar var. Buzlar üzerinde basarak gideceksin. İbn Adın böyle bir adam. Dolayısıyla e, suya atlayacağına buz neredeyse oraya geçiyor. Yani bu gayet bana normal geliyor. Ben İbn-i bunları çalışırken hiç i̇bn Adına karşı zerre kadar bir e, nasıl kekremsi bir şey hissetmedim. Bana çok doğal geliyor bunlar bilmiyorum. Ben böyle yapamam ama ben böyle bir yerde değilim ki. İşin doğasına uygun davranıyor adam. Ankara'da siyasetçi olacaksan e, tutup alim gibi davrandığımı gidersin. Zaten İbn-i Adr mukaddim ediyor. Bölüm var biliyorsunuz. Fasıl açmış. Ulemanın kötü siyasetçi olacağına dair. Evet. Ve temel çıkarımı nedir? Bir milleti o milletin orta zekaları yönetirse başarılı olur o millet diyor. Ama ilim iddiasından vazgeçmiyor. Efendim? İlim iddiasından Hiç vazgeçmiyor. Ve zaten öyle bitiriyor. Yani şş, nedir onun adı? Hayatına nasıl tamamlıyor? İlimle tamamlıyor. Hocam sağlam bir devlet yapısında bunu yapabilir miyiz? Yapamaz. Osmanlı'dan Yapmasına hatta... ihtiyaç duymaz. Yapmaya ihtiyaç duymaz. Yani, Sıra'nın göre kişinin Or, sahiplikle şey yapmayın ortamla alakalı diyorum. yani bu kişiyle alakalı değil yani şu sultanı çok sevdiği ortamla alakalı Tabii. yani o kaypak çölde güçlerin iktidarların sürekli el değiştirdiği yerde İbni Haldun hem büyük yıkımlara neden olmadı hiçbir yıkıma neden olmuyor büyük katliamlara izin vermiyor mesela bakıyor ki katliam olacak az zararla atlatıyor satıyor hemen Şimdi biz bunu buradan satış olarak görüyoruz ama aslında o adam kurtarıyor. <gülüyor> Şam'ı kurtardığı gibi. Valiye kalsa Şam gidecek. <gülüyor> Çünkü politikacı ya da siyasetçi ne yapacak? Verilen görevi yapıyor. Adam asker savunacak ama adam diyor ki "La savunurken ülke gidecek, şehir gidecek." Bu Mareşal Peten'in yaptığı gibi şeyde Fransa 2. Dünya Savaşı'nda Paris'i yerine bile diyor Almanlar. O da anlaşma yapıyor. Paris'i kurtarıyor. Ama hain Fransızlar onu hain olarak görüyorlar. Birinci Dünya Savaşı'nın kahramanı, İkinci Dünya Savaşı'nın haini. Biliyorsunuz. Peta. Ee, De Gaulle affediyor onu. Niye? E, Paris'i kurtardı diyor. Bak, o da anlıyor çünkü. Siyaseten o da hain olarak numara yapıyor ama diyor ki Paris'i kurtardı. Paris yerle bir olursa Fransa yerle bir olmuş demektir. Ondan için. Yani burada e, çok kategorik bir doğruluk yanlışı tahiniği yapamayız diye düşünüyorum. İbn-i bence şunu şunu yapsaydı anlarım. Yani gittiği her yerde yakıp yıkan, birbirine düşüren katliamların iskeletlerinin üzerinde yükselen bir adam olsa dersin ki vay hain. Öyle bir şey yapmıyor. Kan dökmüyor, dökülmesine izin vermiyor. Ondan sonra eee Efendim, pardon. bir sorum olacak. İşte 14-15. yüzyıllarda basıda filozofların intisap ettikleri bir takım tarikatlar var ve bu tarikatlar öğretileri itibariyle filozofların söylediklerine de bir şekilde yansı, yansıyorlar. Doğru. Etkiliyorlar. Bu İslam coğrafyasında kendisini nasıl gösterildi acaba? İbn Haldun'un imzibale çekildiğinden bahsettiniz. Hı hı. Bir tarikata iltisaret işleri var O tarikat eğer varsa mesela ben Şazeli'ye diye bir Şeyden, Kuzey Afrika tarikatı e, Evet var mı Yok bir var Yok mı, hocam i̇bn hayır, hayır, hayır. Ee, Haldun'un bir tarikat mensubiyeti yok Fakat tasavvufu çok önemli buluyor Ona nispet edilen tartışmalı bir eserdir İşte i̇bn Haldun'un yazdı diyorlar Amcası yazdı diyorlar Babasının amcası yazdı diyorlar Böyle karışık bir kitap var Ondan bahsedeceğim eserlerini anlatırken i̇bn Haldun doğrudan bir ehli tarik değil Fakat tasavvufu çok önemsiyor ileride anlatacağız, özellikle hadarette toplumun çürümemesi için tasavvufun bir e, yöntem olarak kullanılması gerektiğini düşünüyor. Çünkü biliyorsun konfor, refah, teref e, amaçtır hadarette fakat bir süre sonra insanı çürütür, toplumu çürütür. E, varken yok gibi yaşamanın yolu tasavvuftur i̇bn Haldun'a göre. E, bunu e, eserinde bu kadimede de e, göreceğiz. Fakat kendisinin pratik bir şeyi yok. i̇bn Arabi gibi. i̇bn Arabi büyük bir arif ama tarikatı yok. Yani Ya da Molla Fener'in de bir tarikatı yok. Fakat büyük arif bunlar. Sufi, sufilikle arifliği birbirine karıştırmayalım. Sufilik çok daha yaşamaya yönelik. Yaşama e, felsefesi ya da yaşama irfanı. E, i̇rfan ise daha teorik bir şeydir. O açıdan İbn-i böyle bir şey yok hocam. Ama a, batı için öngördüğün e, şey hocam bizde ee, çok zor hocam. Ee, tasavvufa mensup olsam bile alan karıştırması yapmaz bizimkiler. Gazali'den öğrendikleri yöntem çerçevi içerisinde kesinlikle tasavufla kelamı, tasavvufla fıkı, fıkıhla kelamı birbirine karıştırmaz. Çok hiyerarşik düşünürler. Yani biz de diyelim ki tasavvufla en çok uğraşan kelamcımız Seyyid Şerif Cürca'dır, ehli i Tarik'tir. Bizzat mistik tecrübeleri vardır ama hiçbir kelam kitabında zerresini bulamaz. O başka o başka onların gözünde. Birbirini tamamlayan şeyler. Yan yana değil üst üste olan şeyler. Üstat'ta da göreceğiz bunu. Ufki, heremi düşünce diyor ona. İbn-i her şey hirarşiktir. Evren de hirarşiktir. Devlet de hirarşiktir. Her şey. Ufki, heremi diyor. Ufki. Çok hep bu kelime anne kullanıyor. Ufki kelimesini. Ben buna heremi diyorum. Yani primidyen düşünce. Dolayısıyla hiçbir şey birbirine karıştırmıyor. İbn-i Haldun de karıştırmıyor. Hatta karıştırılımlara da itiraz ediyor. Filozoflar hocam en çok eleştiril noktalarından biri, ee, müşahhas, somut nesneler konusunda ürettikleri bilgilerden hareket ederek, soyut nesneler ya da soyut kavramlar hakkında da ee, kör bir cesaretle ahkam kesmeleridir mesela. Diyor ki karıştırıyorsun, aklın ufku bu kadardır. Niye oradan yukarı çıkıyorsun ki? Sallıyorsun diyor o zaman yani. Çok dikkatlidir o konularda İbn-i çok gerçekçidir. Dolayısıyla tam bir batı tarzı şey yok. i̇bn Adun'da hiç yok açıkçası. Şimdi çok da az vakit kaldı. İbn-i Adun eserlerini anlatacağım. Fakat eserlerini anlatırken hocalarından da bahsetmem lazım. Belki önce hocalarını anlatıp sonra eserlerini anlatmak lazım. Onlara şimdi girmeyeyim çünkü girersem eksik kalacak. Yani Önümüzdeki hafta onu yapalım inşallah. Ee, çünkü siz hep mukaddemiyi biliyorsunuz, İberi biliyorsunuz. Halbuki tasavvuf eseri var, kelam eseri var, Bu, şey eseri var, otobiyografi eseri var. Bir de günümüze gelmemiş dört tane eseri var. Ee, İbn-i eserlerinin hepsinin özetini hazırlıyor. Mesela hazırlıyor ve hiç sevmiyor. Ee, çok tutarlı bir o dönemin felsefe e, tırnak içinde düşmanıdır. Bunu çok adam filozof kabul ediyorlar ama o, o tarafı hiç görmüyorlar. Hiç sevmez felsefi gerçeklikten uzaklaştıran bir araç olarak görüyor o, o dönemdeki felsefeyi. Somutlukla temas etmekten alıkoyan bir araç olarak görüyor. İnşallah önümüzdeki hafta onlara şey yaparız verse bunun şiirleri falan da muhtemelen müşahhas olanlar üzerine yoğunlaştırılmış bir benzetmeler anlayıyla örülmüş olmalı. Olur, Olur olabilir şeyde hocam. Şeyde e, var şiirleri, hmm. otobiyografisini almış bazı şiirleri. Benim hmm. hiç incelemedim bu açıdan. Dakika, fıkır gördüğüm de zahiri bir meslime yakın bir var mı acaba? Malik kendisi. Malik. Şundan dolayı sorun yani Zaten Kesinlikle Maliki katı sonuyor. Temel bir bakıldığında realist tutum var ya hocam. Evet. Seydebiliyoruz. Orgulara... E evet onu eserlerini eserlerini hocadan anlatırken değinecektim ona. Çok ilginç bir şey bu. Ee, aynı tarihlerde biliyorsun Kayre'de Ekmenettin Babert'i. Ve bu dönemde Şam-Kahre hattında bir zahiri ayaklanması bile var. Bıraksan zahiriliği, zahiri ayaklanması var. Ee, Endülüs yavaş yavaş aşağı doğru küçülüyor. Oradan gelen alimler, Kuzey Afrika'daki çatışmalardan kaçan alimler Kayre'ye hani düzenli bir dünya olduğu için ve Suriye'ye geliyorlar. Ve dediğin gibi bir zahiri entelektüel hareket oluşuyor. Ekmelettin Bağberti'de, Seyir Şerif Çurcani'de e, zahiri biliyorsun şeyler vardır. Seyir Şerif de o tarihlerde İbn Haldun'a karşılaşıyor mu, karşılaşmıyor mu bilmiyorum. İbn Haldun ondan bahsetmez. Fakat Taftazani'nin eserlerini görmüş ve kafası da karışmış. Çünkü iddialarına uygun değil taftazani eserleri. Çünkü göreceğiz İbn Haldun her şeyi de doğru söylemiyor. Bahseten anlamamış. Doğu İslam dünyasındaki kanatlarının bazıları çok yanlış. Ee, özellikle kendisi de bunu hissettiriyor. Taftazaniyi görünce tezler gidiyor yani. Çünkü taftazani eserleriyle mutluluyunca şaşırıyor. Seyir Çerif'i görse herhalde hiç uyanamazdı. Ya da gördü. Zaman ben çok Korktu Seyir Biliyorsun daha üst bir metin. E, adamın yazdıkları. E, senin sonu çerçevesinde evet bu doğru. E, i̇bn Haldun'da da bir zahirlik etkisi var. E, zaten o coğrafyada hem Kuzey Afrika'da sadece Kuzey Afrika'da Mısır'da ve Şam'da o dönemde bir zahirlik e, akımı var. Biliyorsunuz Ekmenettin Bağbert'i işte bir rivayete göre bizim Bayburtludur, bir rivayete göre Bağdat'ın güneyinde Babert diye bir yer var oradandır bilmiyoruz. Ama çok aşırı bir Hanefi'ci, Hanefi değil, Hanefi'ci olması hasebiyle Anadolulu olması daha yüksek bir ihtimal. Çünkü Anadolu'daki Hanefi mezhepinin nasıl diyelim yerleşmesinde büyük katkısı var. Bağbert'in bütün talebeleri biliyorsun devrimci adamlardır. Her gittikleri de olaylara karışıyorlar. Bu zahiri perspektif e, ilginç bir şey veriyor insanlara. E, meydan okuma hissi. İbni Haldun'da da bu var. Meydan okuyorlar. Bulundukları bağlama, duruma. E, bunun nedenlerini araştırmak lazım. Bu konuda çok güzel bir makale var İngilizce. 1386 bir sene 89 mü ne? bilal Şam'da e, zahiri isyanı diye e, bir makale. Bende var onu ben sana vereyim. Bulursam. Evet. Yalnız hocam, maliki katısı olması biraz... Fıkıhta şeydir ama itikatta belki zahirdir. Usulde olmaz da. Şurada yani zahirlerin temel şeyi hocam, kıyası reddetmeleri. Yani fıkıhta da bunu yapıyorlar. Dilde de mesela bunu yapıyorlar. Yani bir şey Şimdi bak İbn-i yani standart bir <gülüyor> şeye yerleştiremezsin. Yani, Şu mudur bu? Adam yeri geldiğinde dayandığı kaleye de bu konuda yanlış yapıyorsun diyebilecek bir adam. Çünkü kendisi müstehit Yaptığı işte müstehit Ve yaptığı işin bilincinde yani daha geçen hafta söyledim ya adam insanlığın bilgisini geliştirdiğini iddia ediyor. Yani bu adam yaptığı işin inşa ettiğinin farkında. Dolayısıyla orada tutup yeri geldiğinde filozofları eleştiriyor. Yeri geldiğinde sufileri, yerinde kelamla felsefenin karışmasını eleştiriyor biliyorsun. Dolayısıyla adam özgüveni yüksek ve mevcudu hem istifade edecek bir araç olarak görüyorum. Nereyeleştiriyor orada bir sıkıntı yok yani. Ben bu doğru değil yani illa bir yere kategorize etmenin evet. anlamı yok. Özellikle büyük adamlar için. Yani selecince Cürcani ne? Şafi mi? Eş'ari mi? Ne? Hanefi mi? Maturidi mi? Yeri geldiğinde o yeri geldiğinde o. Yani bir bakıyorsun lan diyorsun ki Maturidi bir bakıyorsun Şafi. Evet. E, muhakkak adam ya. Yani adam tercihlerde bulunuyor. Öyle bakmak lazım ona. Evet özür diliyorum. Ders çok sıcak, heyecanlı olmadı. Ben heyecanlı olmayınca yansımıyor. İyi mi oldu hocam? Fıkra anlatırsın. Fıkra mı? Hocam durumu fıkralık. Ne fıkra anlatayım ya? Hocam, Şurada bağıra bağıra dersen, ilaçlar dersen. Şii olabilir. Evet, Kim? Şii mi? Evet. Yok hocam. Hiç, Hiç Hazreti Ali geçmiyor şeyinde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok hocam. Çok koyu bir sünni. İnanlar ee, öyle diyor ya. He. Eğer bir yerde Hazreti Ali veya Fatih'in adına <gülüyor> bu şiidir <gülüyor> ya hakikaten bu, bu, yani. bu, bunu de. arkadaşlara da paylaşıyorum çok büyük kafaları var adamların fakat bu mezhep meselenince çocuk gibiler ya ya alimi haklı muavim bana ne ya ulan Şu oradan siyasi din siyasi olduğunu algılayamıyorlar oradan din mi çıkar kardeşim savaştan din çıkar mı ya hadi diyelim ki Ali haklı ne olacak neyi çözeceğiz çok enteresan bir çok büyük kafalar abi, biliyorsun. Kemal Aydari'yi dinliyorsun. Diyorsun ki vay orayı dinliyorsun. Bu çocuk nereden geldi? İlkokul 5. sınıf zekasıyla konuşuyorlar. Bu mezhep meselesi ideoloji şey. İdeoloji insan aklına giydirilmiş deli gömleğidir diyor ya Cemil Belediç. Hakikaten öyle. Aklı ketliyor ya. Sünnilik de öyle, şiirlik de öyle bakmasak. Yani yerinde tutacaksın her şeyi. Bu kadar şey yapmanın bir anlamı yok. Diye düşünüyorum. Peki efendim. İnşallah önümüzdeki hafta... İbn Haldun'un hocaları ve eserleri üzerine konuşacağız. Önemli kitapları getireceğim.